Bismillah, alhamdulillah, salat ve salam ala dersin ikinci kısmı. İkra. Külle cümletin. minel cümelil atiyeti. Sümmeqraha. İddatekralim. Bir daha tekrar edeyim. Sümmeqraha. merreten daha Ba'de tağiril münada, kemahe muvda hun film sali. İngilizce de bir defa. Bir defa. Bir defa. Sıra. Sıra. Sıra. Sıra. Sıra. Sıra. Sıra. Sıra merreten siz Tekrar edeyim. Harekelemeniz için. Ondan sonra manasını vereceğim. Veya hem okuyayım hem manasını vereyim. İkra oku. Neyi? Mef'ul. Külle cümletin. Cümlelerin hepsini oku. Nereden? Minel cümelil atiyeti. Gelen cümlelerden her bir cümleyi oku. Birinci cümle. İkinci cümleye geçtik. Sümme ile beraber. Sümmekra ha sonra onları oku. Sümme sonra ikra oku ha onları. Neyi her bir cümleyi kasteden e, muttasız zamir. Onları oku. Uchrâ diğer bir kez daha oku. Uchrâ diğer bir kez daha oku. Ne zaman ba'de sonra neden sonra takyiril münada. Münada'nın değişmesinden sonra değiştirilmesinden sonra tagiyir değiştirme bir halden başka bir hale dönüştürme münadanın değiştirilmesinden sonra diğer bir kez daha oku onları ne gibi kemâ huve muvaddahun fil misali o misalda misalde açıklanmış olduğu gibi Şimdi hızlıca tamamını bir tercüme edelim. Anlaşılacak. Gelen cümlelerden her bir cümleyi oku. Sonra o misalde açıklanmış olduğu gibi münadağının değiştirilmesinden sonra diğer bir kez daha oku onları. Misale bakalım. Misal Eyne galemukeya ebi Münada nedir? Ebi. ebi. Nida edilen şey kimse, şahıs ebi. Babam, müzekker. Ey babam Kalemin nerede? Cümlesinde münadaayı değiştirir de müennes yaparsak ebiyi, ümmiyi yaparsak nasıl olacak o zaman? <gülüyor> Eyne kalemuki ya ümmiyi olacak. Münada değişince ona işaretten zamir de değişecek. Ona hitap eden zamir de değişecek. Kalemuki Galim, olacak. yanlış <gülüyor> hareket. <gülüyor> Bazı hareket hataları var demiştim ya. Bunları düzelttik. Ey ne kalemu ki ya, ümmi. ey annem kalemin nerede? Şimdi soru cümlelerine geçelim. Eyindeki kalemin ya Muhammedu, ey Muhammed, kalemin var mı? Cümlesindeki münada Muhammedi ameleyle değiştirirsek, ki münadayın değiştirilmesi ondan sonra tekrar oku demişti. Muhammed'in yerine amine koyarsak ne diyeceğiz? E, indekir, e indeki indekir, kalemun kalemun ya e, aminetu. Aminetu. Evet. Karşısına olması gerekeni yazacağız. E indeki ya, şey kalemun ya aminetu. Evet. Gayet basit bir alıştır. Evet. Konuşmamıza gerek var mı üzerine? Yok, Geçelim yok. o zaman. Ben Soru cümleden okuyayım, tercümesini yapayım. Siz doğrusunu o yandaki boşluk bölümlerine koyun şimdi. Eyne Beytuke ya seyyidim sizde. Usta. Ya ustazi. Eyne Beytuke ya ustazi. Ey hocam erkek kişi için. Hocam evin nerede? Onu ustazeti yaparsak ne diyeceğiz? Güzel. İşte yapıldı. Ey Ali. Bu defter senin mi? Bak burada geldi. Nerede şeyci, lekeciler, dikeciler? <gülüyor> Sen günah keçisisin. Ehâzet defteru leke ya Ali Ey Ali bu defter senin mi? Bu defterin mi değil? Bu defter hadet de. defteru Bilmiyorum leke. Abi, yani. Senin mi? Lekim yapacağım? Fatimet olursa evet. <gülüyor> Mineyne ente ya ahi. <gülüyor> Ey kardeşim sen neredensin? Ehi değil de uhdi olursa ne olacak? Mineyne enti. enti. Hocam burada soruda kardeşinin nereli olduğunu sorduğuna göre bu yani kardeşi değil de din kardeşi olduğunu soruyor. Genelde Müslümanlar tanımadıklarına yani ehide hitap eder. Yani kardeşim yani genelleme değil mi? Yani hani bize deyiz ya kardeşim <gülüyor> şu falan, ya, o, evet. Yani ana babadan aynı Hı. ana babadan olma erkek kardeşine kullanılır, din kardeşine kullanılır. Yani evet. sorunun gelişine göre ana baba kardeşi değil, değil, değil. de. Değil. tabii ki. Ey ne bu ke halidu Ey halit baban nerede? E ente maridun ya khali ey dayım sen hasta mısın Bu halanın sonuna hal sonuna daha doğrusu halanın mütekeldim, mütekellim şey, özür dilerim müennesi ters gelirse dişi dayı olur Yani <gülüyor> teyze yani teyze olur tamam. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> güzel anlattınız hocam Güzel bir daha anlatayım da anlayın şimdi Eyne bintüke ya ammi Ey amcam. E, kızım nerede? Sonra mühendislik telsi gelirse dişi amca olur. Ey halam. Amem veya diğer ifadeyle. Ey amem. Karşısında da onlar var zaten. Ammeti. Evet. Ammeti. Elekehun ya hamidu. Ey hamid. Erkek kardeşin var mı? Ma da indeki yahi. Ey kardeşim. Yanındaki nedir? Esselamu aleyke ya ebi Ey babam selam senin üzerine olsun. Aleyke. Aleyküm. Elbette. Tabi menes olunca aleyke olacak. Kuran selam verirken ne demek ya? Esselamu aleyke. Esselamu aleyke. Esselamu aleyke. Aleykümüzelam. Ala üzerine. üzerine. Aleyke senin üzerine. Hı hı. Selam senin üzerine olur. Aleykümüzelam üzerimize, da üzerimize mi? Biz <gülüyor> evet, Üzerimize. Bize vacip bana. Aleykümüzelam demeli. Tek kişiye selam verirken aslan Aleykümü diyecek mi? Esselamü aleyke denir. Aleyk... <gülüyor> Dil alışkanlığı. Şimdi öğrendiniz düzeltirsin inşallah. Tamam. aleyke. Aleyküm. Cevap ne diyecek? <gülüyor> Ve <gülüyor> aleykez selam. Ve <gülüyor> Siz öğreniyorsunuz Orada maşallah. Orada öğrenmez, Ondan sonra bilme <gülüyor> Devam <gülüyor> ediyoruz. Üçüncü alıştırma. En-nithil fa-ile. en fa-ile. Fa Onun aslı en nisidir. Ancak iltikayı sakin in dediğimiz iki sakin harfin gelmesinden dolayı birinci sakin kessel okundu en faile müennes yap ennis en faile faili müennesse neyi müennes yap mef'ul faili müennes yap fi kullin minel cümlel latiyyati gelen cümlelerden hepsinde faili müennesse en-nisil faile fi kullin minel cümlel latiyyati kul hani kullu hepsi derisi Arapçadan geçmiyor bize. Hepsi küllü tamam. Gelen cümlelerden hepsinde tamamında faili ennis, müennes yap. Dişi yap yani. Oradaki failler hep müzakka şimdi onu müennes'e çeviriyoruz. Misal Harace Muhammed'un minelbeyti Cümlesinde karacenin faili kimdir? Muhammed. Muhammed'i Muhammed müennes yapacağız. Aminetu dersek o zaman ne değişecek? Evet. O bayan şahıs Ketebet, hareced olacak değil mi? Evet. O bayan şahıs manasına hareced aminetü minel veyti. Fiil e, gaybe sigasına dönüştü. Evet. Gaybe. Gayib sigasındaydı. Gayib sigasına evet. dönüştü. Muhammed çıktı. Evet. Ne nasip Ne gerekiyorsa onu koyacağız. Yani, e, şimdi burada gayib sigası hepsinde e, farz bu Muhatap istikası olsaydı. Zeheb-T olsaydı. Zeheb-T olsaydı. Zeheb-T ile dönüştürecektik. Evet. Anlaşıldı herhalde yapacağımız şey. Peki. Üçüncü alıştırmanın birinci sorusu. Zehebel müderrisu ilal fasli. Zehebenin faili kim? Müderris. Müderris. Müderris. Öğretmen sınıfa Gitti. O müderris nasıl mühendis yapacağız? Sonuna sonra mühendislik tezif alacağız. Müderris etü, Değil mi? Zahbe. Onu mühendis yaparsak, failin mühendis yaparsak o zaman ne olacak? Zehebet. Zehebetin müderrisetü İlen fast olacak. Karşısında olması gereken yazacağız. Boşluğunu. Karşıdaki boşluğa. Zehebe ebi ilen müsteşfa. Zehebenin faili kim? Ebi, ebi, ebi. Onu ümmi yaparsak Cehbet ümmiyle müsteşfere. Celeset talibu fil fasli. Celesenin faili kim? Talib. Onu müennemes yaparsak talib Bu durumda fiil ne olacak? Celeset. Celeseti talib ediyor. Dördüncü cümle. Harece ehi minel beyti. O ehi olan faili uhti yaparsak Teşekkür fiilde ona uygun olarak dönüşecek, değiştirilecek. Altında bir madde var mı sizde? Var, Celeset talibetü. Teammel misal o o Düşünün. Bütün, Düşünün. yok. yok. Tamam <gülüyor> söyle. şey, <gülüyor> teammel <gülüyor> var işte. Düşün. Temel mayeli. Sen de yanındakine bak. Teammel mayeli. Burada bir kaide var. İltikayı sakineyin diyorduk ya. O kaide anlatıyor. Teammel düşün. Ma şeylere, şeyleri. gelen. Gelen şeyleri düşün. Nedir gelen şeyler? Bakalım. Cele set. Ki zaten bu üçüncü sorunun da cevabı olacak. Kısmen. Cele set t. set. Son harf ne diyor? T. Et talibonun ilk harfi nedir? Cezimli ta, değil mi? Cezimli ta. Ne? İki sakin harf yan yana geldi. Tamam Murat. Bakıyorlar. İki sakin harf ne yaptı? Yan yana geldi. Peki iki sakin harf yan yana geldiği zaman nasıl okumamız gerekir? düzeltmeden önce celesi talibetu. Celesi talibetu. Okunmaz. Okuyabilmek için ne yapacağız? Birinci sakini sakin değil esrele olacak. Celestit İkinci sakini birleştirilmek için. Celestit talibet olacak. Talibet Kayde bu. Altında yazıyor zaten. O cezmin altındaki düz çizgi bir herhangi bir harf isim Cezimli bir harf eliflamlı bir kelimeye uğrarsa veya eliflamlaması şart değil Sakin bir harfe uğrarsa bu durumda birinci sakin ne yapılır? Kestralan. Yani cezimli harf ne yapılır? Kestralanır. Kesralanır. Bütün cezimlerde uğrarsa kesralanır. Hepsi hepsi. Evet. Neden? Neden örneklendirelim. Bunu uzatabilir Örneklendirelim. ketebet ketebet namış lazım olacak. Ne amaç ketebetin ketebet elif lanlığı şeyden sonra önce eee kameri önce gelen eflemde lam ne yapardı? Okunurdu. Kokulurdu. Dolayısıyla ketebet birinci sakin, ikinci sakin. Ne olacak bu? Tesfir yani, ketebet til evet. Değil mi? Evet. Aynı şekilde şu fiilin devamına. <Gülüyor> ketebet til Tetebet talibetül. Şeddeli harfin manası nedir? Şeddeli harfin manası nedir? İki tane o harften oldu. İki tane o harften vardır. Birincisi cezimli ikincisi harekeli. Şu cezimli harfin manası, açırım bir anlıyorsun. Birincisi cezimli, ikincisi harekeli. İki tane harf var demektir. Şedde bunu ifade eder. Dolayısıyla şedden ne oluyor da zaten cezim var. İlk harf cezim. Fizli Bundan dolayı gerek e, kameri harflerden önce gelen eliflam olsun, gerek şemsiye harflerden önce gelen eliflam olsun, her alakarda e, o'nun ilk harfi sakindir cezimdi. Ondan önceki de sakin olursa, cezimli olursa bu durumda birinci sakin. Kesra, Kesra. Ketebetil talimatı. Ketebetil kimileri? Tamam, <gülüyor> var mı soruyor? Bu şu. şu, şu İdram yapılan şeyler vardı ya mesela o onlarla da aynı şekilde mi oladı? Misal mesela ra diye mear nevi la bunun? -ne. Evet. İdram ne zaman yapılır? Sakin nun veya temminler sonra harekeli bir harf gelir. Cezimle harf gelmez ki. Öyle mi? Hı -hı. Değil mi? O zaman idram olur. Yoksa olmaz Evet. <gülüyor> devam edelim bende dördüncü size beşinci alıştırma ikra il cümelel atiyete bunun aslı ikra -dır. ondan sonraki ilk hareketler el cümele'nin lamı cezimli iki sakin bir yere geldi o yüzden ikra il ikra değildi ikra il cümelel atiyete oku neyi oku mef'ul cümele cümleleri oku. Hangi cümleleri? Gelen. Sıfat. El atiyete. Gelen cümleleri oku. <gülüyor> Okuyalım. Men el feta lezi harece min beytikel âne. Şimdi evinden çıkan genç kişi, genç adam kimdir? Sorusunda. El feta menin faili daha doğrusu e, müpteda fail yok orada. Fiil yok olmadığı için fail yok. E, müpteda el-feta. O bir sıfat almış. Hangi genç adam? Evet. Şimdi evinden çıkan. O e, isme usul olan el-leziyle sıfatlandırılmış. Çıkan. El-lezi ve devamındaki sıla cümlesi sıfat olmuş el-feta'ya. El-feta müfret müzekker olduğu için el oldu. İsl-i Mevsul'ün müfret müzekkere elleziğidir. Mühendis olsaydı altına gelecek el elleziğ olacak. Cem olsaydı el değil de el-feteyatü olsaydı bu durumda ellezine olacak. Ellezine Çoğulu ileride gelecek inşallah. O çoğulu. Şimdi o müfretleri daha bitirmedik. Müfredin müzekker ve görüyoruz. Sorunun cevabı hüvebnu ammi. O amcamın oğludur. O amcamın oğludur. İkinci cümlede ise benzer bir soru. Men el fetatullati harece min beytike ya Muhammed. Ey Muhammed, şimdi evinden çıkan genç bayan kim? Mübteda cinsiyet değişti. Müzekkerdi müennes oldu. Bu durumda onun sıfatı olan eee isim is ve sıla cümlesi ne olacak? Müennes olacak değil mi? Çünkü sıfat mevsufuna cinsiyette uyardı. Değil mi? Dört yerde uyduk, uyardı. onun birisi de cinsiyetti. Dolayısıyla ne yapmamız gerekecek şimdi? O elfe ta'tünün eee isim is mevsulünü getirmemiz gerekecek. Elleti olacak. El-Fetâ-ı olduğu için El-Lezî oldu. El-Fetâ-tü olduğu için elle İsm-Mevsul'ün El-Lezî'nin müennesi El-Letî'yi getireceğiz. Bundan dolayı el geldi. Şimdi evinden çıkan genç bayan kim ey Muhammed? Cevap Hiye bintü Haletî. O Haletî bizde. Bizde de haleti. Haleti. Haleti. Haleti. Haleti. Haleti. Haleti. Yani. değil mi? Haleti. O teyzemin kızıdır. Bintu haleti zincirle mizafet. Benim teyzemin kızı. Bint haletiye muzaaf. haleti mütekellim yazar. Zincirle mizafet. Evet. Limenil miftahul lezi alel mektebi masanın üzerindeki anahtar kimin? Yukarıdaki iki örnek akillersindi. Şimdi gayri dersin bahsedelim. Gayr akiller için de gerek müzekkere gerek, gerek mühendis için sıfat, ismi sıfat yapacaksak, bu da uygundur, caizdir. Miftah müzekkeri olduğu için ona sıfat olarak elleziği getirdik. Dolayısıyla masanın üzerindeki anahtar kimindir dedik. Miftah müzekker olduğu için elleziği dedik. Peki cevap huvelin müderrisi. O Öğretmenindir. Bu mühennes olursa bahsettiğimiz gayri akil, durum değişmez. Akil olarak yaptığımız gibi yaparız. <gülüyor> Limenis saatü, Limenis saatu leti alesseri Yatağın üzerindeki saat kimin akilde olduğu gibi gayri akilde de cinsiyetine uygun olarak sıfat gelecek. Bu ısrarla birisi Bir dakika zaman. Evet, Gayri akil de olsa sıfatlanacak mevsuf dediğimiz sıfatlanan bu durumda onun sıfatı, isim mevsulu sıfatı onun cinsiyetine uyar masanın, şey yatağın üzerindeki saat kimindir? cevap hiye li uhti o kız kardeşimin kocasınındır. Zincirleme mizafet. Zevci uhtiye muzaf, uht mütekellim yasın muzaf. muzaf. Yani kız kardeşimin kocasınındır. İsmi usul anladık. İsmi ösülden sonraki cümleye de sıla cümlesi diyorduk. Sıla cümlesi ee, onlar da genelde sıfat olarak kullanılırdı. İsmi ösül dediğimiz bağlaçtı. Bağlaç. Bağla. Evet. Anlaşılmayan bir şey yoksa geçiyorum. Geçiyorum yer. Daha devam edecek evet. mi üzülmek? Ne? Çok şey. bir tek, bir tek. <Gülüyor> evet, çok titrek titrek. Biraz ilerla da. Çok ilerle. Hoşalanmısınız acaba? yani sen ekmilil cümelel atiyete ekmilil burada da emir fiil var ekmil sonu cezimli tamamla kemale erdir ekmil ekmil kamil yap evet tamamla neyi el cümlel atiyete gelen cümleleri tamamla ancak iltihai sahinen sakineinden dolayı ekmil demiyoruz da ekmilil diyoruz evet bunu vurgu yapalım ekmil cümlel atiyete bir vad e bir vad e ancak isminle birleştireceğim o yüzden bir vad dedim. bi'den dolayı bir vad ı birleştirip okuyacağım orası anlaşılsın diye ayırdım Bi ismin mevsulin Bi ismin mevsulin Neden? Mevzulin. ismin kelimesinin hemzesi hemzeyi basıldı. Evet. Bi vad ismin mevsulin Münasibin Ellezi elleti fil feragı <gülüyor> evet. Gelen cümleleri Tamamla demiştik. Ne ile? Bi ile. Vad ismin Mevsulü münasibin. Münasip bir ismi mevsulü koymak ile gelen cümleleri tamamla. Hangi münasip isim mevzusu ellezî elletten uygun olanı. koymak tamamdır. Nereye? Fil farabi. Vad. Vazetmek, koymak. Boşluğa. Boşluğa. Boşluğa. Evet. Boşluğa ellezî ve elletiden münasip bir isim mevzulu koymakla gelen cümlede tamındır bunun manası. Boşluğa ellezî ve elletiden münasip olan isim mevzulu koymakla gelen cümleleri tamamla. Sorunun cevabı soru kadar zor değil. Bu soru kadar zor değil sorunun cevabı. Bir El kitabu alel mektebi lil müdarrisi. Masanın üzerindeki kitap öğretmendir diyeceğiz. Yani kitaba, kitaba isim mevsul ve sıla cümlesini sıfat yapacağız. Dolayısıyla kitabın cinsine adedine uygun olacak. Ne koyacağız? Ellezi. Ellezi. El nazi. El kalemu fi hakibi meksurun. Kalem. Ona sıfat yapacağız. Ne koyacağız? El nazi. Es-yiaretü harejet minel müsteshwal ane nit tabibil cedidi. <gülüyor> Es-yiaretü müennes olduğu için ona sıfat olarak geleceği getirilecek isim mevzusu nedir? Elleti. Elleti Diğerlerini okuyayım geçeyim. Herhalde anlaşıldı mesela. Yüzek gelme bu göre elleci, elleci. El kelbu fiil hakiybeti meridun El feta harecemilel mescidilane İbnül müezzini Tilkel bettatu tahtes şecerati ibn til fellahi daha ör kaz kal için kullanıyordu şecerah ise ağaç ağacın altındaki o ördek kaz çiftçinin kızınındır diyeceğiz bu elveytulcedidu Filike şarı milli beziri ed der su Madede Hz dersi sehnin bu dersten sonraki ders cidden kolaydır manasına men el fetâtu celeset emamel müderriseti hiye talibetün cedidetün min maliziyya maliziyya okunuşu Malezya'da onun anlamı Malezya ülke o uzak doğuda bir ülke etilkel haqibetü tahtel mettebi Leke ya Halid'o. Masanın altındaki o çanta senin mi ey Halit? diyeceğiz. La hiye li sadiqi Muhammedin. La hiye sadiqi Muhammedin. Hayır o arkadaşım Muhammed'indir. Muhammed Sadiği'nin bedeli veya atfı beyanı. Bedel ne yapardı? Kendinden önceki kapalı olanı açardı. Ya anlamını açar veya genişletir. Ee, kapalılığı giderir. Ni Sadiği'nin bedeli olduğu için bedel de kendinden önceki tabi olduğuna, bedel yapılana uyar her halükarda. Dolayısıyla Muhammedin okuduk onu. Neden? Sadıgey çünkü liyah rücağından dolayı cer konumundadır. Fehimdülmü ya ihlal. İyi, maşallah. Fehimdülmü inşallah. İnşallah. El Kelimeatul Cezdetü. Bir dahaki derse kadar. <gülüyor> Yeni kelimeler El Ammu. Ammu. Ekhul Ebi. Babanın erkek kardeşi. Ekhul Ebi. İzafet. ekhul Ebi. Babanın erkek kardeşi. Yani amca. Arapça sordu. Arapça yeni kelimeyi Arapça açtı. Yani. Yani amca kimdir? Babanın erkek Arapça kardeşi mi demek istiyor? Evet. El ammetü uhtulebi. Ame yani hala babanın kız kardeşi El halu mi? dayı annenin erkek kardeşidir. El halatu ukhtul ummi. Hale babanın annenin kız kardeşidir, teyze. Seyyidi var bende, sizde var mı o seyyidi? Ne var sizde? Fellah. El, el fellahu, çiftçi. Müsteşfel vilâdeti viladeti. Doğum hastanesi. Doğum evi. Sorumuz var mı? Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sadık arkadaş demek. Sadıık'ı arkadaşım. Ya, ya, ya şey ben, ben, ben, ben Benim ben arkadaşım. Ben, ben, ben.